ACIC RADIO ACIC RADIO ci caste Merhaba kainat. Bugün 18 Temmuz Çarşamba. Yıl 2012, ay 7, gün 200, Hızır 74. 1433, Hicri Şaban 28, 1428, Rumi Temmuz 5. Sıcakların artması. Günün sözü, yüz tavşandan hiçbir zaman at meydana gelmeyeceği gibi, yüz şüpheden de hiçbir zaman delil meydana gelmez. Dostoyevski. ki. ı Milliyim.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 Yaklaşık bir buçuk ay sonra Osmanlı Meclisi işgal güçleri tarafından 1920 Mart ayı içinde kapatıldı ve 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milli andını içerek Türkiye'nin bütünlük ve bağımsızlık isteğini ilan etti. Yemek listesi gün 200. Kabak dolması, pilav, çoban salatası, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi If you'll gather round me, children, a story I will tell About pretty boy Floyd, an outlaw, Oklahoma knew him well It was in the town of Shawnee a Saturday afternoon His wife beside him in his wagon as into town they rode There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude Vulgar words of anger and his wife she overheard Pretty boy grabbed a log chain and the deputy grabbed his gun In the fight that followed he laid that deputy down Then he took to the trees and timber to live a life of shame. Every crime in Oklahoma was added to his name. But of many a starving farmer the same old story told. How the outlaw paid their mortgage and saved their little home. Others tell you about a stranger that come to beg a meal Underneath his napkin left a thousand dollar bill It was in Oklahoma City It was on a Christmas day was a whole carload of groceries come with a note to say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief, here's a Christmas dinner for the families on relief. Yes, it's through this world, I've wondered, I've seen lots of funny men. Some will rob you with a six-gun and some with a fountain pen. And as through your life you travel, yes, as through your life you roam, you will never see an outlaw drive a family from their home. Merkez Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com.tr Ve Açık gazeteye Başladı Ömer Madra Can Tom Bin Mert, Öztekinden oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Evet Vudigat Rüye'de günaydın demeye devam ediyoruz Geçen cumartesi günü 100 yaşını Kutlayan bütün dünyada da Gösteriler Konserler Konferanslar vesaire oldu. Çok önemli bir folk müziği sanatçısı ve parya muamelesi yapılmış. Hatta şeyin e, Billy Bragg'in günümüz müzisyenlerinden Billy Bragg'in söylediği gibi, bütün dünyada şimdi herkes onun sanatını çalışmalarını anmaya kutlamaya başladı ama uzun bir süre de Makati döneminde etkisiyle prizmasından. Dünyaya bakıp Amerikan dışı, komünizme yakın ve tamamen hainane faaliyetler gösterdiği için parya muamelesi yapılmış bir müzisyendi. Fakat asıl 1960'larda kendi memleketinde de hiçbir şekilde kıymeti bilinmedi diyor. Ama daha sonra işte Robert Zimmerman başta olmak üzere... Bob Dylan pek çok modern müzisyen, tabii kendi çağdaşlarından da Pete Seeger'ın başını çektiği bir grup hiçbir zaman yılmayıp şimdi Woody'yi tekrar hak ettiği en önemli Ozan Pantheon'una geri götürdüler. Walt Whitman'la Bob Dylan arasında ortada bir yerde duruyor kendisi ama Oklahoma'daki kökleri ona bir otantik sayıcı bir ses veriyor ve o tozlu toz toprak içindeki orta batı ovalarından e, bir çok isyankar ve bütün klişeleri de yerle bir eden bir ses getirdi diyor. Kolay bir yorum vardı. Eğer yoksulsan ve beyazsan bu bölge, dünyanın bu bölgesinde zaten redneck olursun. Sadece bir biri olursun şeklindeki o kolay söze klişeye tam bir cevap getirdi diyor. Biz de Pretty Boy Floyd adlı yine kanunsuzların şarkısını eden bir parçasıyla girişimizi yaptık. Şimdi bakalım neler tarihte bugün neler var. 18 Temmuz 1982'de maalesef bugün çok tarihe dönüp baktığımız zaman çok da parlak yıl dönümlerine rastlamıyoruz. 1982'de 268 Campesino köylü ya da işte kırsal bölgede yaşayan insan ee, Sanchez ee, Sanchez katliamı diye adlandırılan bir katliamda hayatını e, vermiş hayatını kaybetmiş Rios Mont'un diktatörlüğündeki Guatemala'da 1992'de de e, Lima'da, Peru'da, genel Latin Amerika'dan bir şey, Lakantuta katliamının 10 kurbanının üniversitede e, genç insanın ortadan kalktığı, kaybedildiği haberleri var. Yıl dönümleri bunlardan oluşuyor bugün. Evet, şimdi şeye bakalım günümüzde neler oluyor diye bir bakalım ee, Türkiye'den e, çok büyük bir yangın haberi var gazetelerde ona da kısaca değineceğiz Evet dünyadaki e, iklim hareketlerinden aktivizm bağlamında bazı e, haberler gelmekte özellikle şer şirketinin kutuplarda e, sondaj yapma e, inadından ötürü e, bazı Avrupa'dan bazı eylem haberleri gelmekte. Bunlara değinebilme şansımız olabilir. Evet, macerasını takip etmeye çalışacağız. Britanya'da da bu arada Olimpiyat poli, olimpiyatların başlamasına az bir zaman kala Marka polisi kol gezmeye başlamış. Onun maceralarına da bakarız. Tabi, Marka polisi belki bir ufak ipucu verirsiniz şimdi de Ben merak ettim. 300 markaları kontrol eden ve taklit bir şey kullananları şiddetle cezalandıran, patates kızartmasını bile yasaklayan bir polisten bahsediyoruz. Sponsorlu olmayan. Çok eğlenceli, daha doğrusu ürkütücü ve eğlenceli bir haber. Dün elimizdeydi ama fırsat bulup tadını da çıkaramazdık. Daha, daha zamanda belki şimdi yapabiliriz diye, diye konuşabiliriz. Türkiye'den de tekrar bu Polat Tower'ın yangınından bahsedeceğiz. Bir süre sonra bir de Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 34. kurultayı yapılıyor, devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkışları var. 35 yıldır bir cenaze var ortada duruyor. Bu cenazeyi birlikte kaldıralım demiş. Evet aynı zamanda Kılıçdaroğlu iklim değişikliği de demiş ama hangi bağlamda söylediğini tekrar e, değinebilme fırsatı buluruz ve aynı zamanda vicdani reçce Mehmet Tarhan'ın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine askerlik hizmetini yapmayı reddeden ve saçını 7 yaştan e, saçını 7 asker tarafından zorla kesildiğini iddia ettiği e, insanlık dışı ve küçük düşürücü muamele maruz kaldığı düşünce ve vicdan e, ve din özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada e, Türkiye'yi 12 bin euro Ödemeye mahkum ettiği söylenmekte. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin evet. Mehmet Arın davasında. Bir Türkiye ayından yeni bir ceza gelmiş durumda. Evet. Dünyadan bahsedecek olursak bu Libor skandalı vardı hatırladığınız üzere. Bu Libor skandalından sonra da HSBC'nin bazı durumları ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. HSBC'nin uyuşturucu baronları ve teröristleri paralarını aklamak için nasıl yardımcı olduğuna dair haberler gelmekte. Özür dilemiş ama o da öyle yaptığı için Suriye'de Suriye'de evet, evet devam ediyor ölü sayısı gayet yüksek Tabii. yine çok kanlı ve çok berbat bir metafor oralarda da kullanılıyor. Deprem operasyonu başlatılmış Suriye ordusu yayınladığı bildiride. Özgür Suriye ordusu da hedeflerini açıklamış onlarda da Şam Volkanı ve Suriye depremleri diye iki büyük operasyon. Özgür Suriye ordusu evet. ikisi de muhaliflerden geliyor bu isimlerin. Mülteci, e, mültecilerin sayısında bir artış var. E, dünya genelinde e, Suriyeli mültecilerin dağıldığı 112 bin rakamı söylenmekte. Türkiye'de ise bu rakam 42 bin olduğu belirtiliyor. E, ve İdris Naimşah'ın açıklamaları vardı. E, Cumartesi günü Diyarbakır'da meydana gelen olaylar sonrasında. Evet. Yani özetleri bu şekilde sıralayabilmek mümkün olabilir. Evet. Belki bir de Türkiye'den gene Bilgi Üniversitesi'ndeki Efes One Love Festivali'ne yönelik linç kampanyasından bahsedebiliriz. Yankılanmaları devam ediyor. Efes'in adı kaldırıldı. E, Love'ı da biz kaldırdık. One festivali oldu ama çok Türkiye açısından fevkalade Kaygı verici bir takım sonuçları var. Onlardan da bahsetmemiz mümkün olacağını ümit ediyoruz. Evet, şimdi İngiltere'de e, görülen kutup ayılarından bahsederek başlayalım mı? Başlayalım, evet. E, İngiltere'de e, Greenpeace aktivistlerinin petro şirketi Shell'in Kuzey Kutbu çevresindeki çalışmalarını protesto etmek için Londra ve Edinburgh'da 74 akaryakıt istasyonunu işgal ettiği. İşgal ederek faaliyetlerini durdurduğu haberi gelmekteydi dün. E, bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarının doğal hayatı tehdit ettiğini e, açıklayan çevrecilerden bazılarının eylemlerine beyaz kutu boyası e, kostümleri giyerek katılmışlar. Ve bu, bu kutup ayaları şeklinde Shell'in e, petrol istasyonlarını evet, işgal etmişler. İngiltere'deki Royal Dutch'a ait bir de petrol istasyonlarını... Londra ve Edinburgh'da 74 ayrı akaryakıt istasyonunu kordone bir eylem olarak, eşgüdümlü bir eylem olarak yapması, faaliyetlerini durdurması haber var. İlginç aslında. Yani doğal hayatı özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki doğal hayatı mahvedeceği yönünde çok uzun zamandan beri haberler de var. Ee, Arktikteki, yani Kuzey Kutup dairesinin üstünde kalan bölgedeki çalışma için küresel bir tepki oluşturmak istedikleri ortada ve bayağı da etkili olmuş aslında. Evet sadece İngiltere'de değil aynı zamanda Almanya'da da 73 kentte kutup ayıları görülmüş. Ee, İngiltere'de her yerde yet, e, İngiltere'de de Shell istasyonunu durduran e, 300 Greenpeace eylemcisinin dün gözaltına alındığı haberi de. Dün değil evvelse gün gözaltına hmm. alındığı haberi evet, de İngiltere'de Londra'da 71, Edinburgh'da, İskoçya'da da 3 akaryakıt istasyonu. Kapatmış aktivistler ve 24'ü gözaltına alınmış durumdalar. Evet yani bu durumu haklı çıkartabilecek bir haber de yakın zamanda gelmişti. Ee, Shell'in Hollanda'daki merkezini de işgal etmiş olduklarını söyledik mi? Onu? Yok hayır. 13 eylemci de orada gözaltına alınmıştı. Yani kapsamlı bir eylem. Kapsamlı ve aslında da eş güdümlü. Aslında yani Almanya'da da 73 kentte değil mi? Uygar yazıyordu. Gezegenin, geleceği Gezegenin geleceğini sayfasında. de söylüyordu. Sayfasında da yazıyordu. 300 eylemci dün gözaltına alınmış. Yani büyük bir polis şeyi de var. Yani neden hepsini, böyle, mesela böyle bir eylemin neden e, gözaltına alınmakla sonuçlandığını e, da insan düşünmeden edemiyordu. Yani bu durum gene Trabzon'daki e, HES eylemlerine baktığınız zaman biraz daha iyi, yani ne kadar iyi olabilirse, bu, özellikle bu hafta içerisinde bizim kullandığımız bir söz vardı, züğür tesellisi diye. Evet. Yani bir bakıma iyi görülebilecek bir olay ...olarak görülebilir. Trabzon'daki olayda ise, olaylarda ise köylerin hemen dibine hemen yanına hidroelektrik santralinin yapılmasını istemeyen ve ne olduğuna gidip bir anda kurulan o hidroelektrik santralinin ne olduğuna gidip bakmak isteyen köylülerin apar topar bir top sahasına götürüldüğünü ve burada... Bekletildiklerin uzun bir süre bekletildikleri haberi de vardı. Evet Radikal'de Ezgi Başarı'nın haberi de e, var. Bir yazısı var bugün bu halkı Robocop birleştirecek diye. Evet, Trabzon'daki Kökner Koyu sakinleri, teyzeler, amcalar, gençler kabullenmedikleri bir yenilgi gözleriyle görmek için vadiye tırmanmışlar. Geçen 5 yıl boyunca Şekerbank'ın derelerine konduracağı HES'e karşı mücadele vermişlerdi. Karşı durdular, vinçlerin önünde bedenlerinden barikat kurdurdular, yaptırmadılar... 5 yıl boyunca haklarını davalar açıldı ama yaptırmadılar fakat ama pazar... pazar günü şantiye kurulmuş olduğunu evet. öğreniyorlar yani ve 120 kişi olarak gidip derelerinin başına gittiler şantiyenin önünde de 200 kadar robokop polisi bulmuşlar ve işin kötü tarafı da daha doğrusu kışkırtıcı tarafı da bu şantiye kuran insanlardan bazılarının Hani yapamazdık işte dere işte şantiye diye bu insanları kışkırtması olmuş. Evet o zaman Robocop ve Jandarma Eşliği'nde 35 kilometre aşağıda Çaykaya'ya götürülmüşler. Aralarında teyzeler, amcalar, gençler yaklaşık 70 kişi diyor. Çaykara Çay İmam Hatip Lisesi'nin top sahasında da senin de belirttiğin gibi sıra sıra dizildiklerini belirtiyor başaran. Kimlik kontrolü bekletiliyor. Sabahın dördüne kadar ve aralarından beşini gözaltına alıp ertesi akşam... Adli takip şartıyla serbest bırakmışlar. Yani adli takip denilen de iki gün karakola gelip yoklama verileceği. Ee, yani Köknar köyünde durum bu. Biraz ötede ki Karaçamı da anlatıyor başaran. Birkaç ay önce tam 628 askerin nöbet tuttuğu şantiyesi kurulabilsin diye. 628 askerden bahsediyoruz. Yani ben henüz askerliğimi yapmadığım için bilmiyorum. Tabur mu oluyor bu? Birlik mi? Nasıl, nasıl bir şey oluyor? Ben, benimki de çok geride kaldı. Bu konudaki uzmanlığımı maalesef konuşturamayacağım artık. Ama 628 rakamı da muazzammış. Onu evet. kabul etmek gerekiyor galiba. Kesin. Yani e, bayağı ciddi bir durum var. Aslında elimizde bir de e, HES'lerle ilgili yapılmış ilginç bir e, kayıt var. Türkiye'nin önde gelen... Bazı televizyon, sinema, müzik alanında önde gelen isimlerinin bir araya gelip oyuncuların HES'lere karşı yapmış oldukları bir video var. Onu zaman zaman açık radyoda da dolaştırma fırsatı buluruz. Daha henüz tam olarak yayına çıkmadı. Özel bir ilk yayın yapalım. Aç Gözlerini Gözlerini aç. Burada ters giden bir şey var. Bir daha düşün. Bana bir söyler misin? İş makinesinin orada işi ne? Sen de duydun mu? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Nereye? Senin derene. Beş kuruş kazanacaklar diye beş bin yılımız gidecek. Çekin gidin kardeşim. Bizim böyle enerjiye ihtiyacımız yok. Ne duruyorsun kardeşim? Suyun gidiyor be. Suyum çok geç olmadan bir ses lazım. Daha güçlü bir ses lazım. Bu ses belki bir deleyi kurtaracak. Farkında olalım lütfen. Bu geleceğimize balta vurmaktan başka bir şey değildir. Vadi'mize dokunma. Yaşamla, doğayla barışmanın zamanı geldi. Yarınlar bizim ellerimizde. Ne duruyorsun arkadaşım? Susma. <gülüyor> Susma. Susma. Ses ver. Sesini yükselt. Zamanı geldi. Suyumuzu cebinize atamazsınız. Su halkındır. Satamazsınız. Geçit yok. Yok. Yok. Hidroelektrik santrali istemiyoruz. Hiç kimseye satlı mağluk değil. Bizim değerimizde çocuklarımız, tonlilerimiz bu derde yaşayacaklar. Bizim değerimiz namusumuzdu. Bizim değer geçtikten sonra bu millet ne yapacak, neye gidecek? Ha? Ne oluyor Evet dereler özgürdür özgür kalacak diye de çocukların korosuyla biten bir klip mi diyeceğiz buna? Evet. Yeni bir bu e, Karadenizli e, grup e, Marsis'in hidroelektrik santrallerine karşı her zaman e, her fırsatta dile, e, karşı olduğuna dile getiren Marsis'in bu doğrultuda bir farkındalık videosu e, yaratması sonucunda ortaya çıkan bir çalışma. E, videonun başlığı da e, Marsis'in Comohtoora e, albümündeki ses ver parçalarıyla aynı e, grubun solisti Korhan Özyıldız tarafından hazırlanan videonun hazırlanmasına birçok insanın gönüllülük esasına dayalı olarak yer aldığı belirtilmekte. Bizim de açık dergide konuğumuz olmuştu Marsis grubu. Korhan Özyıldız bu proje ve HES'lerle ilgili görüşlerini sürekli olarak enerji ihtiyaçlarımızdan ve bölge halkından istihdam sağlanacağından bahsedilerek meşrulaştırılmak istenen HES projelerine karşı sesimizi her zamankinden daha fazla çıkarmamız gerekiyordu diye açıklıyor. Biz de bu bağlamda dostlarımızdan yardım istedik. Bizim böyle enerjilere ihtiyacımız yok. Doğayı ve yaşamı tahrip eden her projenin karşısında yer alacağız. Yaşadığımız coğrafyaya bu hızla zarar vermeye devam etmek kendi bildiğimiz dalık kesmekten farksız. O yüzden artık HES'lere ve yaşama zarar veren her şeye yüksek bir sesle ses vermenin zamanı geldi. Şeklinde açıklamış. Evet çevre konusunda ciddi bir dünya çapında da kırılma noktasına doğru gidildiğini gösteren bazı işaretler de yok değil. Özellikle de Türkiye'de çok sert bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının özellikle son birkaç yıllık uygulamalarında bütün kanun değişiklikleri, kanun hükmündeki kararnamelerle ve meclisten geçirilen torba kanunlarla bu büyük bir büyümeci, kalkınmacı saplantının sonunda binum sularına, derelerine, topraklarına bir tasallut niteliğinde taşıyor. Bunun içinde işte İstanbul, çılgın projeler denilen işte İstanbul. Neydi adını bile unuttum. Kanal. Kanal İstanbul projeleri ve 3. köprü var. Ve bu arada Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de insan sağlığı için kişi başına asgari 9 metrekare yeşil alana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Diğer rakamsa 15 metrekare. Üstelik de yeşil e, alana e, yani yeşil bir çevrede Doğal çevreyle temas halinde bulunmanın hayvanlar için ve bitkiler için tabii ki öyle olduğu şüphesiz ama insanlar için de e, tamamen iyi geldiği, iyileştirici etkisi olduğu da yapılan bütün araştırmalarda ortaya çıkıyor. İstanbul'da bu miktarın sadece 3 metrekare olduğu en merkezi bölgelerde ise 1 metrekareye kadar düştüğü de belirtiliyor. Yani mesela diğer ülkelerle de diğer ülkelerin büyük başkentleriyle ya da büyük şehirleriyle, megapolleriyle kıyaslandığında New York'un 23 İstanbul'da 3 metrekareyken New York'ta 23, Londra'da 20 Madrid'de 14 Beijing'de, Pekin'de, Çin'de 12,5 metrekareye yakın. Paris'te 11,5 metrekare. Tokyo'da da Türkiye gibi, yani İstanbul gibi 3 metrekare olduğu görülüyor. Yani İstanbul'un, İstanbul özelinde Türkiye'de de bu meseleye bu şekilde bakılması gerekiyor. Her renk var, yeşil yok diye vermiş bunu Taraf Gazetesi'ndeki haberde oldukça çarpıcı bir kıyaslama rakamları. 7 Kel Tepeli İstanbul başlığıyla verilmiş ve bir de tabii enteresan noktalardan bir tanesi de Çamlıca Tepesi'ne de bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından da onaylandığı gibi dünyanın en büyük camisini yapmanın gururu tırnak içindeki gururuyla konuşan Başbakan ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından bahsediyoruz Çamlıca Tepesi de Ender Yeşil alanlarından bir tanesi bir de tabi Sevda Tepesi'ni de hatırlatalım yeryüzünün en kanlı ve ağır diktatörlüklerinden biri olan Suudi Arabistan'ın diktatörüne diktatör ailesine ki bu diktatör aile aynı zamanda mesela Bahreyn'de ve başka ülkelerin diktatörlüklerine de arka çıkan onların ordusuyla yardım eden ya da Tunus'taki görüldüğü gibi dünyadaki ilk Arap baharını başlatan Tunus de, devrimi diyelim. Tunus ayaklanmasında diktatöre kapılarını açan tek ülke. Şimdi o ülkeye bir de şey veriliyor. Sevda tepesi denen yerde villa ya da Belki de otel yapması için kapıların açılacağı yolunda son, iskandiller indirilmişti. Önce yoklandı. Tepki var mı yok mu diye. Sonradan da verilmesi gerekiyor. Adam hak ediyor. Bir de 6 milyarlık ne kadarlıktı bir paranın ne, kime verileceği, ne, nerede kullanılacağı belli olmayan bir para verdi. Hibede bulunuyor dediler. Diktatör için. Sizin, sizin de daha önce dediğiniz gibi kaç senedir peşindeymiş ama bu e, Sevda Tepe'sinin o kadar mücadele etmiş. Bir de o tarafından bakmak var yani. Orayı alabilmek için o kadar uğraşmış uğraşmış uğraşmış. Kısmet artık... ve Yani ünireymiş. evet işte Sevda Tepesi ile 3. Köprü ile son kalan e, yeşil e, soluk alabilecek imkanları da ortadan kaldıracak. Gerçekten ağır bir tasallut var. Üstelik de dün de Ertan Altan'ın haberi vardı. Yani şehirlerdeki askeri bölgelerin sivillere devredilmesi gibi aslında ilk ağızda olumlu görünen bir şeyin bu genel eğilim. Son zamanlarda işte birkaç seneden beri özellikle son yıllarda bütün geçen kanunları Cengiz Aktar da geçenlerde toplu olarak iki yazıda belirtmişti bütün yapılan uygulamaları. Çevreye bütün dereler, yeşiller üzerine kalkınma, inşaat yapılabilmesi için izin veren bütün kanunların bir derlemesini yapmıştı. Gayet ürkütücü bir şey. Şimdi düzen, Tokiye'de devredilmesi şehirlerdeki askeri bölgelerin sivile devredilmesi. Yeşil alanları bütün yapılaşmaya kurban etmesin diye büyük bir kaygı da beraberinde getirmiş oldu. Yani... Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı taslak şehirdeki askeri bölgelerin sivillere devre öngörülüyor. Ama bir sivil toplum projesinde de bu bölgeler nasıl kullanılsın diye vatandaşa sorulmuş. Mehmet Erdener ve Super tarafından hazırlanan bir videoda. Eskiden şehrin dışında bulunan pek çok askeri mekan İstanbul'un hızlı büyümesiyle bugün şehir merkezinde. Yani soğuk savaşın sona ermesi ve bugün Türkiye'de yeni bir askeri darbe yapmanın neredeyse imkansızlığı daha önce de anlamsız olan şehir içindeki askeri kışlaların varoluş nedenini yitirmesine yol açtı. Ne var ki şehirdeki yeşil alanları sakın dönüştürmeyin diyorlardı ve dönüşüme ortak olun diye İstanbul ahalisine halkına da bir açık çağrı vardı. İşte Korhan Gümüşle programcımız, arkadaşımız Korhan Gümüşle de konuşulmuş. Yani askeri alanların belediyelere devri yer alıyor bu yeni yapı denetim yasası taslağında. Peki belediyelerin bu alanlarla ne yapacağı meselesi var. Yani beraberce oturup elimizdeki sistem nasıl dönüştürülebilir? Bunun üzerinde kafa yormanın zamanı geldi diyor Genç Sivil'ler Sözcüsü Turgay Uğur da ağaçlıklı alanlar park mesire yeri olsun yoksa ormanları askeriye vererek koruyalım diyenlerin ekmeğine yağ sürülür demiş Greenpeace Akdeniz iklim kampanyası sorumlusu Jenk Levy de bu yasanın bir amacı şehirlerin yaşam alanı olan ve çok az sayıda kalan tarlaları ormanları da talan etmek bu yasayla birlikte elimizde kalan yeşil alanlar da talan olacaktır. Şehirlerimizde zaten bir yeşil alan konsepti yok. Bu küçücük alanların kamuya, yerleşime açılması şehrin son kalan nefesinde kesilmesi demektir. Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor demiş. Yani büyük bir tehlike olduğu konusunda herhalde hiç kimsenin tereddidi yok ama bunu öngelleyecek olan tek bir güç var. O da İstanbul'un halkı. Hatta İstanbul'un yalnız Türkiye'den diğer bölgelerden de destek verecek olan halkın ancak direnmesiyle bu konuları mümkün olabilir. E, bir başka bir daha ekleme yapabiliriz. Belki Sevda Tepesi'nin yanına e, koyabileceğimiz Pina Yarımadası var. E, Pina Yarımadası'ndan gelen haberler var. E, i̇şte Bodrum'da otel için bakanla vali birbirlerini suçlarken bu Pina Yarımadası'na yapılmakta olan vali için cezası neyse yani inşaatın sahibi cezası neyse vermeyi göz alıp inşaatıma devam ettim demekteymiş başlamış Harika. ve devam ediyormuş. İnşaatın sahibi Kadir Çankırı elindeki belgeleri gösteriyormuş. Cüneyt Özdemir'in yazısından geliyor bu. Durumu çarpıcı bir dille cümle özetlemiş. Evet. Bu bina yola yakın olmayıp herkes tarafından görülmeseydi şimdiye kadar çoktan bitmişti. demiş. Evet, gayet çarpıcı bir şey. Fakat Pina Yarımadası'ndaki inşaatı hiçbir kuvvet durdurma, hiçbir şey durdurmaya yetmiyor diye yazmış Özdemir günlerdir yazıyoruz. Buna rağmen ortada bir kusurlu yok. İnşaatın sahibi Kadir Çankır da elindeki belgeleri gösterip şimdiye kadar çoktan bitmişti demiş işte. Cezası neyse veririz. Çankır'ın son bir demecine yer vermek vermekte belki fayda olabilir. İlginç bir demeç bu. Tek isteğim bana çirkin kurbağayı güzelleştirme fırsatı verin. Binanın cephesini 10-15 metre peyzajla kaplatmak istiyorum. Mimari oyunlarla sempatik göstermeye çalışıyorum. Bitince böyle gözükmeyecek derken bir yandan da bin yataklık otelini 500 yatağa düşmesinden korkusunu gizlemiyormuş. Aynı şekilde Cüneyt Özdemir'in Radikal Gazetesi'ndeki köşe yazısından bu verdi. Evet bunun bir bu sözlerin tam bir makyaj olduğu konusunda herhalde herhangi bir kimsenin e, aklı bali olmuş, aklı çalışan. ...dehni çalışan herhangi bir kimsenin aklı yok... ...ama asıl mesele... ...tabii onun kendisini bu şekilde... ...savunması, o teryen sahibinin... ...işletme sahibinin... ...böyle savunması... ...son derece kendi çıkarlarını... ...savunması açısından akla yakın... ...anlaşılabilir bir şey... ...savunulamaz, kabul edilemez ama... ...anlaşılabilir. Asıl anlaşılamayan... ...bu hiçbir şeyin... ...durduramaması, bir kentsel... ...cinayetin anatomisi diye vermiş... ...radikal birinci sayfadan bugün... Bunun neden önlenemeyebileceği üzerinde durmamız gerekiyor. Birazdan konuşmaya bu konuları devam ederiz. Açık Gazete Açık Gazete, Açık gazete. Hard traveling, I thought you know I've been having some hard traveling Way down the road I've been having some hard traveling Hard rambling, hard gambling And I've been having some hard traveling Long Oh, I've been riding blind passengers, I thought you know I've been riding fast wheelers way down the road I've been flying passengers, flat-wheelers, dead-enders, kicking up the cinders, and I've been in the heavens the hard traveling lard. Oh, I've been walking in the hard rock tunnel, I thought you'd know I've been pouring the Red Redhawks' flag way down the road. I've been blasting, I've been firing, and I've been pouring the Red-Hard iron, and I've been in the the hard traveling lard. Walking that Lincoln Highway, I thought you know. I'm being hitchin' on 66 way down the road. Heavy and a worried mind. I'm looking for a woman that's hard to find, and I've been heavin' some hard traveling along. Oh, I've been hittin' some hard harvests, and I thought you know. North to Boulder, Kansas City, way down the road. Touching that wheat and stick that Trying to make about a dollar a day And I've been having some hard traveling lot Oh, I've been locked in hard rock jail, I haunt, you know I've been laying out 90 days way down the road I mean old judge says to me it's 90 days for vacancy And I've been hitting some hard traveling a lot hard traveling way down the road. I've been in some hard traveling, the hard rambling, the hard gambling, and I've been in the hard traveling along. Nice. You started off slow. But boy, you were... Hard traveling. Bu Bob Dylan'dan dinlediğimiz çok da iyi bir bence yorumla dinlediğimiz Woody Guthrie şarkısı. Hard Travelin yani ağır yolculuk. Zaten tam bir yol ozanı da aynı zamanda hayatı yük trenlerinde. Kaçak yolcuların, hoboların, e, serserilerin hayatlarını da hikaye eden şarkılar söylemekle geçmiş bir adam. Hard Traveling'de iyi bir laf yani ağır yolculuk. ...yapmak diye. Evet Açık Radyo... ...94.9... ...Woodie Gastronen'in 100 yaşını... ...kutlamaya devam ediyoruz... ...şarkılarla Açık Gazete'de... E, ...ve... ...iki haberimiz de... E, ...var Can ve Mert'le... ...ben Deniz Ömer... E, ...şimdi şey... ...Açık gastede şeyi söyleyelim... ...iki elektronik müzik alanındaki... Öncü çalışmalarıyla tanınan İlhan Mimaroğlu, New York'ta hayata veda etti haberini okuyalım. Kolombiya'da elektronik müzik dersleri de vermişti. 86 yaşındaydı. Dünya çapında da bir müzik teorisyeni olarak radyo programcılığı da var ve aynı zamanda yazarlığı da var. 1926'da doğmuştu. Mimar Kemalettin'in de oğlu, ünlü mimar. Tüm çok verimli ve alanında da dünyanın en iyilerinden biri belki de birincisi olan, olarak nitelendirilen caz sanatı üzerine de müzik tarihi elektronik müzik gibi pek çok konuda da kitapları bulunan Onur Ödülü de 2009'da İstanbul Caz Festivali'nde almıştı. Amerikan Besteciler Birliği üyesiydi. Yeni Yüzyıl Cumhuriyet gazetelerinde de yazıları, köşe yazıları çıkmıştı. E, ayrıca da Açık Radyo'nun çeşitli programlarına da konuk olma, olma fırsatı da bize vermişti kendisi bundan da onur duymuştuk. Evet bir diğer e, yaşamını kaybeden kişi de Deep Purple'ın e, Deep Purple müzik grubunun eski klavyesi İngiliz müzisyen John Lord'du. John Lord da 71 yaşında akciğer embolisinden ötürü Londra'da yaşamını yitirdiğin haberi geldi Deep Purple'un en ünlü bestelerinde imzası bulunan John Lord 1968'de katıldığı gruptan 2002'de ayrılarak kariyerine tek başına yaptığı çalışmalarla devam etmişti Lord'un bu oyun başında Almanya'da bir konserini iptal etmiş ancak internet sitesinde bu iptalin endişelenilecek bir durum olmadığı sanatçının düzenli tedavisinin tahmin edileninden uzun sürdüğü ifade edilmişti Dün itibariyle 71 yaşında da hayata gözlerini yumdu Deep Purple grubunun eski, eski klavyecisi İngiliz müzisyen John Lord. Evet. Peki dönüyoruz konumuza. Bu yani dünyada da son derece önemli bir ivme kazandığı belirtilen çevre eylemlerinden bahsetmeye devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu iki partili gibi gözüken aslında tek partili olduğundan da görüşleri arasında da hiçbir fark olmadığı için fazla kimsenin tereddüdü olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir gelişme olduğu bu seçimlere de Yeşiller Partisi'nin aday gösterdiği ve resmen Massachusetts'teki doktor Jill Stein ve Sherry Honkala'yı başkan ve başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi ve kampanyaya başladılar Yeşiller Partisi. Son derece ilgi çekici özellikleri var. Özellikle Sherry Honkala daha önceki çalışmaları hangi yönde? Başkan yardımcısı olarak adaylığını koyan Yeşiller Partisi'nde kendisi bir evsiz. Hobo. <gülüyor> evsiz. Evet. Ev yokmuş. Evsizler hareketini örgütlüyor. İki çocuğu var, tek anne ve yoksullukla mücadele hareketinin önde gelen ismi son derece giçekici bir hanım ikisi de öyle ve e, yani e, açılış bu adaylığın açılış konuşmasını yapan e, Gar Alp, Alperovitz de Gar Alperovitz kendisi de bir siyaset bilimci çeşitli dönemlerde de Demokrat Partiden siyasette yapmış ama şimdi bağımsız bir düşünür olarak bir devrimin arifesinde bundan sonraki büyük devrimin temellerini atıyoruz diye çok ilgi çekici bir konuşma yapmış. Belki bunu açık yeşil programında da birazcık daha üzerinde durmak fırsatı buluruz ama dünyada da çevre diyebileceğimiz çevre de değil aslında. Ekoloji ve adalet hareketlerinin bir bütünleşme yolunda olduğu görülüyor ve Alper'a demiş ki konuşmasında bütün ben bir tarihçiyim diyor ve bunu herkes tarihçi olmaya da lüzum yok. Herkes görebilir. Tarihteki bütün sistemler aslında her şeyden çok bir şeyle belirlenir. O da serveti kimin kontrol ettiğiyle bütün sistemler orta çağda da böyleydi diyor ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ben bu rakamı dikkatle baktım bir kere daha bir kere daha bir kere daha denetledim yani yanlış söylemiyorum en tepedeki 400 insan en alttaki 185 milyon Amerikalının toplam servetini kontrol ediyor. Ona eşit servete sahip 400 insandan bahsediyoruz. Bu orta ça yapısıdır ve değişmesi yolunda da dünyada önemli Amerika'da başta olmak üzere dünyada önemli bir zihni dönüşüm oldu. İşte bunun bunun idraki içindeyiz diyor. Nitekim işte Shell ile ilgili mücadelelerde bir yandan olunca şeyle devam ediyor. Ve mesela e, Shell'in aslında sondaj çalışmalarının yani korunaklı bir limanda dahi sondaj gemisini tutamayan Shell'in Kuzey Denizi buzları arasında sondaj platformlarını nasıl tutacak diye soruyorlar başta Greenpeace olmak üzere. Ama Shell de diyor ki bir kaza olduğu, or, olduğu takdirde %90'lık bir oranda ben bunu temizleyebilirim diyor. Ki Shell'i de eski olaylarından hatırlıyoruz ne yaptığını. Daha hemen yeni bir haber geldi bunun üzerine. 2010 senesinde e, Shell'in Nijerya açıklarında yaptıkları bir kaza sonucunda e, muazzam bir oranda e, kıyıya, deniz yüzeyine e, petrol sızmıştı. Bunun karşılığında Şel'in Nijerya tarafından 5 milyar dolarlık bir e, faturaya çıkarıldığı söylenmekte. yani El Cezire'de bunun muazzam bir ceza aldığını söylemiş. Nesli muazzam pek anlayamadım. Huge terimini kullanmış. Çünkü zaten Şel'in yıllık karının kere düşünülecek olursa 10 milyarlar e, düzeyinde sadece çeyrek e, dönemli 3 aylık karına yaklaşık bir e, cezadan bahsediyoruz. Aslında bu Gen tip firmalar için bu bile gerçekten fazla olabiliyor. Çünkü gene Alaska'dan bu sefer geçmiş bir haberi hatırlayalım. Alaska'nın Valdez bölgesinde çevre felaketine yol açan bir kaza olmuştu. Exxon Mobil firmasının. E, Mobil firması e, 1989 yılında Alaska'daki çevre felaketiyle ilgili davada e, 2009 senesinde 500 milyon dolar faiz ödeme kararı verilmiş. İlk olarak Ama o dava zaten 20 sene sürdü ve çok zengin avukatlarıyla, paralı avukatlarıyla kazandı davaları da onun için. Ve fiyatın nasıl düştüğünü size göstermeye çalışacağım şimdi. Evet. 89'da Alaska kayalıklara Alaska'da kayalıklara çarpmıştı bu gemi. Tankerden sızan 41.64 milyon litre petrol 1930 kilometre uzunluğunda kıyıyı kirletmişti. Ve bugüne de hala ekolojik etkileri devam ediyor. Orada artık balıkçılık ve deniz ürünleri ticareti yapılamıyor. Yerli halk özellikle Alaska mahvoldu bunda. Evet bu dava sırasında mahkeme önce şirketi 1994 yılında 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş. Tıpkı Nijare'de olduğu gibi. Ondan sonra 2006 yılında Federal Temiz Mahkemesi bu rakamı yarıya indirmiş. Sonra yüksek mahkeme Haziran 2008'de ise... 2,5 milyar dolar tazminatı azaltarak şirketi 507.5 milyon dolarlık ödeme cezasına çarptırılmış. O da taksitli vesaire. Yani aslında hiçbir şey ödemediler desek yeridir. Onu ben bir miktar takip etmeye çalışmıştım. Şimdi de zaten El Cezire'nin başlığında, haber başlığında da diyor ki Shell... Muazzam bir ceza ya çarptırılabilir o da belli değil zaten. Makas makas gitmezse eğer aynen <gülüyor> burada olduğu gibi ek sonu Ve Mobile'dı bunun da muazzam gibi. olduğundan filan da bahsetmiyoruz. Yani şey durumu var. Bir de tabii şeyin. Dünya tarihindeki karanlık, özellikle Nijerya'daki Ken Saru Viva ve arkadaşlarını tamamen şiddet dışı barışçı yöntemlerle karşı çıkan yerli halkın e, Ogono kabilesinin sözcülerinin bir şeye getirilip tamamen hükümet tarafından vatana ihanet gibi bir suçlamayla idam edilmelerinde de rolü olduğu Buna göz yummakla kalmayıp üstelik de kolaylaştırıcı rol oynadığı da bilinen gerçeklerden biri. Büyük şirketler kârlarını kurmak için böyle şeyler yapabiliyorlar filan. Bu arada Türkiye ile de ilgili büyük bir haber evet. var. Evet yani şelden o kadar bahsettik. Türkiye'den de bahsetmek gerekiyor galiba. Türkiye ile, Türkiye ile Akdeniz'de petrol arama anlaşması imzalayan dünyanın petrol Shell şimdi Karadeniz açılıyormuş. Müjdeler olsun diyeceğiz herhalde <gülüyor> Milliyet gazetesinden aldığımız online'dan yani internet sitesinden e, büyük petrol şirketinin ardından Dünya Devişel e, bir sondaj maliyetinin 300 milyon doları bulduğu Karadeniz'de petrol aramak için milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na başvurmuş bu iki tanrımıza var ya, biraz geç ve bizim vermeyi e, fırsat bulamadım vermek fırsatı bulamadığımız bir haber geri gelmişken deneyelim Gene burada biraz matematik hesabı yapılıyor. Ee, bir sondaj 300 milyon dolar denmiş. Ve öncelikle de haberde birinci rakam bu veriliyor. Ya sondaj ne kadar adamlar pahalı yapıyorlar falan diye düşünmemiz herhalde beklenecek. Kaşımızın gözümüzün hatına yapıyorlarmış gibi. Ee, Yasla oyuk açıklarında geçen yıl sondaj yapan ABD'li Chevron e, anlaşma gereği bir sondaj yükümlülüğünün daha olduğu aktaran yetkililer. Chevron'un bu kuyuyu açmaması halinde... 100 milyon dolar ceza ödemesi gerekmekte. Bu nedenle oh, şirket... Yazık Şevron'a da üzülüyor insan değil mi? Bir sondaj daha yapması gerekiyormuş. Yani 100 milyon dolar da ödeye yükümlülüğü daha var. Ödeme. Yani bir sondaj daha yoksa 100 milyon dolar ödeyecek falan diye. Bir de Şevron'a da arka çıkan ilginç bir haber hakikaten ve ara başlıklar da böyle zaten. Bir sondaj 300 milyon dolar. Chevron 100 milyon dolar öder. Şel aramada iddialı. Evet, sanki. En sonunda da gel vatandaş Karadeniz açık, açık pazar haline geldi diye. Senin olsun diye. Evet böyle bir gidişat var. Şimdi belki son olarak Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde şey ne demiş Kılıçdaroğlu. Evet Kılıçdaroğlu'nun tekrar başkanlığa seçilmiş açıklamaları vardı. Bu açıklamalara belki... Son yarım saatte tekrar detaylı bir şekilde değinmek fırsatı i̇şte, bulabiliriz. Sadece bu, bu bağlamda şeyi söyleyelim. evet. Ee, i̇klim değişikliği hakkında konuşmuş. Bu konuda işte dünyayı tanımada zamanın ruhunu iyi okumalıyız. Çin ve Hindistan ekonomilerinin yarattığı yeni bir küresel iş bölümü var. Yeni bir düzen ve iş bölümü var. Onu sağlayan iki büyük aktör var. Çin ve Hindistan. Ee, i̇kinci büyük bir eğilim ise enerjidir. Üçüncü eğilim iklim değişikliğini yarattığı yeni bir ekonomik gerçek ve bilim ve teknolojide gelişme dünyada inovasyonu yarattı demiş. Yani burada editlenmeden verilmiş bir hali duruyor ham metni. Ee, burada galiba bahsettiği iklim değişikliğini yarattığı yeni bir ekonomik gerçek Şel'in peşinde olduğu gerçek. Evet galiba öyle. Bunun üzerinde daha durma fırsatı bulacağız. Şimdi bu birinci saati kapatmadan önce şeyden de bahsedelim kısaca. Suriye'de Yine büyük ölüm haberleri ve çatışmaların Şam'ın merkezine sıçradığı haberleri var. BBC'de de var bu. Ve Şam'ın merkezinde büyük Büyükelçilik binalarının da bulunduğu Bağdat Caddesi'nde çatışma sesleri duyulduğunu da belirtiyorlar. Görgü tanıkları 16 aydır devam eden çatışmaların bugün Başkent merkezinde yoğunlaştığını iddia etmişler. Bu arada da işte o tuhaf ya, ölü sayısının akşam gazetesinin haberine göre ölü sayısının 83'e yükseldiği haberi var. Ve Özgür Suriye ordusu yayınladığı bir bildiride Esad rejimine karşı ülke genelinde deprem operasyonu başlattığını duyurmuş. Ve biri Volkan, Şam Volkanı ve Suriye Depremleri adlı iki büyük operasyon başlattığını duyurmuş duyurmuş. Mülteci yaptım. sayısında artış var. Ee, Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD'ın e, Türkiye'de 8 çadır kent ve 1 konteyner kentte dün itibariyle 42 bin 682 Suriye vatandaşının bulunduğu açıklamış. Ve Suriyeli mülteciler de dünya genelindeki rakamı e, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin e, rakamlarına göre 112 bin'i aşmış durumda. Bu sadece ııı e, Türkiye'deki rakamlar sadece çadır kentlerde ve konteyner kentlerde olan rakamlardan ibaret. Aynı zamanda e, Suriye'den gelip şehirlerde, kentlerde yaşayan, e, bu zorunluluk halinde yaşayan insanlar da var. Onlarla alakalı e, bir de video şey, e, sesimiz vardı. 112.000'den bahsediyor evet. öyle mi? Time Türkiye göre. Evet. Suriyeli mültecilerin yardım isteyenlerin 112 bin'e e, ulaştığını ve bu kişilerin dörtte üçünü Türkiye'nin, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta kayıt altına alınan kadın ve çocukların oluşturduğunu söylüyor. Evet, gene sadece in... Türkiye'de 42 bin'e öyle mi? Evet. Gene daha e, 43 bin'e. Yakın. Yaşadıkları şartlar da zorlayıcı şartlar. E, geçen e, günlerde e, yeterli su verilmediği gerekçesiyle bir çadır kentte isyan durumu söz konusu olmuştu. Evet, şimdi e, bu mültecilerin durumunu Türkiye'de yaşayan mültecilerin çeşitli du kentlerde e, durumunu takip eden bağımsız uluslararası gazeteci Eşliklik de bizim için bir yeni e, ses, e, mülakat yaptı. Bizim için Ayhem El Faris adlı bir mülteciyle şimdi onu yayınlıyoruz. Bağımsız gazeteci, uluslararası gazeteci Ashley Kleek'in Suriyeli, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerle yaptığı mülakatlar dizisinden bir yenisiyle birlikteyiz. Ayham El-Faris ile yaptığı konuşmayı şimdi sunuyoruz size. My name is Ayham Al faris I'm from Syria. Uh, I'm a student in Damascus University, fourth year student. I'm in Turkey because I'm like a refugee as maybe you can say like... Uh, Adım I am an Suriyeliyim. Hem Kuneitra hem de Şamlıyım. Şam Üniversitesinde 4. sınıf öğrencisiyim. Sizin deyiminizle bir mülteci olarak Türkiye'liyim. Sabah kalktığımda ilk iş spor yapıyorum, kahvemi içiyorum ve bilgisayarın başına geçiyorum. En önemlisi de bu zaten. Arkadaşlarımdan tutuklanan olmadığını ve arkadaşlarımın başına bir şey gelip gelmediğini bilmek istiyorum. Arkadaşlarımla aramdaki ilişkiyi şöyle özetleyebilirim. Arkadaşlarımın internete dair bütün bilgileri bende. Facebook, Skype, Hotmail, Yahoo ve Gmail hesapları, kullanıcı adları ve şifreleri. Bana güvendikleri için hepsini verdiler. Zaten benim de onlara güvenim tam. Eğer olur da içlerinden biri yakalanırsa her şeyi değiştirmek zorundayım. Bu hesaplarda pek çok şey var. Bilgiler, mesajlar. Eğer bu, buradaki bilgileri değiştirmezsem sadece arkadaşlarım için değil onların arkadaşları için de felaket olur bu. Şimdiye kadar ilk kere hesap değiştirdim. Birisi tutuklanan bir arkadaşımın hesabıydı. Şu ana when kadar da başına neler geldiğini bilmiyorum. Short, Diğeri yeah. de başka bir arkadaşımın so he, hesabıydı. Day, bana geldi ve ''Eyham, yeah, beni birisi hakledi, uh, bana yardım uh, edebilir misin?'' 150, diye sordu. Ben de yardım ettim. Day, pek çok şeyi değiştirdim. So Sonunda I arkadaşımı friends, kurtarmayı başardım. ''Biz bir hafta, belki üç günler birleştirir. Ama bir ay kadar önce kendimi çok yorgun hissettim. Her gün çok sayıda insan ölüyordu. Günde 150 kişinin öldüğü oluyordu. Ben de arkadaşlarıma şöyle 3 gün ya da 1 hafta zamana ihtiyacım var. Yalnız kalmam lazım. Hiçbir hesabı açmayacağım. Bana biraz zaman verin. Merak etmeyin iyi olacağım. Sadece rahatlamaya yer. biraz ihtiyacım var dedim. Öyle bir oldu. 6 gün boyunca hiçbir hesabı açmadım. Sonrasında daha iyiydim. Şimdi size ilginç bir şey anlatayım. Bazen otobüste, tramvayda ya da trende giderken düşünüyorum da telefonum çalacak ve birileri bana Bashar'ın öldüğünü ya da kaçtığını söyleyecek. İşte tam o an artık özgürüz diye çığlık atarım herhalde. Etrafımdakiler deli olduğumu düşünebilir ama kesinlikle çığlık atarım ben. Çünkü çektiğimiz acılar tarif edilecek gibi değil. Bazen bütün bu olup bitenden kaçmaya çalışıyorum. Kendimce bir şeyler yazarım. Suriye devrimiyle ilgili bir şeyler yazmaya başladım. Devrim nasıl başladı, nasıl devam ediyor... Çok uzun olacağını düşünüyorum bunun. Çünkü kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Start, uh, write, uh, no Bağımsız gazeteci Ashley Cleekin Suriyeli mültecilerden Ayhan El faris ile yaptığı mülakatı dinledik. Evet, çeviri de arkadaşımız Can Tombil yaptı. Onu da belirtsem bu mülakatlar çok hayatın beklenmedik, bilmediğimiz, düşünmediğimiz ayrıntılarına ışık tutması açısından düşündürücü ve önemli geliyor bize. Küçük ama önemli mülakatlar gibi bunlar. Açık gazet. Açık gazet.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 Polisin e, müdahalesiyle gösterinin yapılmaması. İdris Naim Şahin'in de İçişleri Bakanı'nın da e, belli vekillere yönelik kendi e, üslubuna uygun düşen e, yorumları da var. İstersen onun üzerinden biraz gidelim. Olur tabii ya. Hani 14 Temmuz'da Yelbakır'da meydana gelen olayları... E,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 Olayların 14 Temmuz'da olaylar başladı. Epeyce sonra çok çok zaman sonra o da hani Diyarbakır'da harbede gibi anlaşılmaz ya da olayların gerçeğini yansıtmayan başlıklarla duyurdu ana akım medya. Yani Uludere'de olduğu gibi burada da önce görmezden geldi. Sonra resmi yaklaşımın Gözünden ve dilinden aktardı. Ee, olaylar böyle bastırılamayacak, benzetden gelinemeyecek noktada olunca da e, bu sefer e, yine eksik ve çarpık bir şekilde de olsa e, gündemin aldır. Yani burada Türkiye medyasının sefil halini bir daha, bir kez daha hatırlatmak bir kez daha göstermek gerekiyor. Gerçekten öyle bir medyamız var. Yani dünya medyası ajansları, sosyal medya araçları Türkiye'de olup bitenleri verdikten çok sonra ancak Türkiye'deki medya ana medya görebiliyor ya da atlarabiliyor. E, nevrozda da benzer bir durum yaşanmıştı dediğim gibi UUD'e zaten en vahim örnekti Şimdi 14 Temmuz'da ne oldu sorusu önemli e, 14 Temmuz'da EDP bir miting düzenlemek istedi bunu daha önceden e, Valiye bildirdi e, düzenleme komitesinin tamamı 8 kişi galiba milletvekillerinden oluşuyordu ee, parlamenterlerin Zeynep komitesi oluşturduğu bir miting başvurusu e, vaylık tarafından uygun görülmek. Şu mitingin konusu, mitingde e, nelerin dile hayır e, bir meseledir konuşulabilir. E, miting mitingi 14 Temmuz'da yapmak istemeleri de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 ee, hani aykırı topluluğu sarsabilecek e, şok edebilecek fikirlerin de e, serbest dile getirilmesini garanti altına alan bir özgürlüktür. Bu senin değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanımıdır. Yani herkesin hoşuna giden veya çoğunluğun uygun göreceği e, çoğunluk tarafından rahatlıkla e, dinlenebilecek e, Görüşleri özgürlük şemsiyesi altında kurmaya gerek yoktur sadece. Yani büyük çoğunluğun kasim e, ettiği onlara uygun gelen asla rahatsız etleyen bir fikir zaten bire getirilebiliyor. Kimse de bundan rahatsız olmayacağına göre bir özgürlük şemsi <gülüyor> e, ortaya çıkmıyor. E, şimdi e, BDP 14 Temmuz'u seçti.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 neden işte bu konuda bittik düzenlensin tabii ki hesaplansın diyecek insan da çoktur <gülüyor> özgürlük de yani ifade özgürlüğü de tam da bu nedenle gereklidir. Evet. eğer toplantı üyesleri yürüyüşünün bir tane sınırı vardır o da şiddetsiz silahsız yapılmasıdır yani şiddetsizlik ve silahsızlık temel şartıdır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 Evet bu, arada, bu, bu, bu noktada e, bir araya girebilir miyim müsaade? Tabii dersen? çok iyi olur girersen de kaptırıp gidiyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Iyi işte. <gülüyor> Estağfurullah. Yani geçenlerde radikaldeydi yanılmıyorsam. Ee, abi İnsan Hakları Mahkemesi Türk yargıcılarından şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Rıza Türmen'in de işaret ettiği önemli bir şey vardı. Handicide. Kararı evet. yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı çok önemli çünkü halkın şok yaratabilecek hatta rahatsız edebilecek şeylerin de konuşulması ifade edilmesi elbette gerekli ve önemli ve gereklidir şeklindeki tayin edici bir kararı hatırlatıyordun. Zaten bu meselelerde uğraşanlar bu kararın e, bu kararı ezverebilirler aslında. Evet. E, de Sanatları derslerinde e, düşünce özgü anlattığımız zaman ilk örnek verdiğimiz karardır. Bir e, temel iştahattır. Avrupa Ensenatları Mahkemesi'nin düşünce özgürlüğü bir standartını belirleyen e, çok e, önemli bir iştahattır. Bunun böyle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 Toplumu rahatsız edecek, edemecek, hatta şoka sokabilecek. <gülüyor> evet, gelecek. evet, çok önemli. Tek tek, aykırı düşüncelerin kullanılması çok var. E zaten hani, <gülüyor> düşünce özgürlüğü dediğimiz şeyle ilgili e, biraz daha hani açarsak, buna benzer e, paralaları bulmak zor değil. Diyelim ki e, hani sosyalist e, düşünce e, dünyasının e, aykırı düşüncelerinden Rose Luxan buldum da. Ee, böyle bir sözü var biliyorsunuz zaten yani. özgürlük ancak farklı düşünenlere tanınırsa anlamıdır ya da e, özgürlük farklı düşünceleri düşünenlerin özgürlüğüdür ancak falan diye. Evet. Yoksa uyumlu olanın zaten bir tehditle karşılaşması söz konusu değildir ee, ve tehdit olmadığı zaman da özgürlük güvencesinin bir ihtiyaç olarak hissedildiğini söylemek de çok zordur.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 Yıl yıl yani bir kan, şey bir kandil. Evet, evet. Yani bunlar demek ki olabiliyor. O burada. Asıl amaç e, gerçekten kamu düzenini, kamu güvenliğini korumak falan değil. Bu valinin saydığı gerekçeler inandırıcı gelmiyor. E, sonra miting yasaklandı ama beddua yapacağız diyor.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 bana göre meşru bir şekilde gündeme getiriliyor. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi özgürlükler esasen yasaklar ihlal edilerek kazanılmıştır. Ve onlara yönelik sınırlama ya da özünü yok edecek şekilde daraltma girişimleri geldiğinde hizmet devletten yine o yasağı geçersiz kılacak şekilde bir suiistihdam diye hatta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 yaptı yasağı açtı işlevsizleştirdi ve işte o zamanlar birbirine bilgide yakın insanı öyle derdi yani aşağı yukarı ya da 500 bin neyse 100 binlerce insanı meydanda topladı. Şimdi valiliğin yasak kararı da yasaktan sonra mitingi yapmaya yönelik e, girişimleri şiddetle az çok sert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 bir yasak ve şiddet politikasıyla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hmm. Niye araya girmiyorsunuz peki? Evet. Peki <gülüyor> yani İdris Naim Şahin'in açıklamalarını da belki ilave edebiliriz buna. Yani bir takım suç aletlerinin o toplantıda bulunabileceği ve kullanabileceği ne yaptı diyor valilik. Evet. Hatta bir de ekonomik açıdan bu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 verecek deyip 14 Temmuz'daki zavallı 18 milletvekili var diye konuşmuş. Gayet provokatif bir konuşma. Aslında. Gerçekten provokatif, çok tahrikçi ve bir bakalım. Asla kullanmamız gereken ifadelerse parlamentoda grubu bulunan işte o kadar yurttaşın desteğini almışeyiz. Politiksel hakaret ediyorsun. Evet. buna ve tahrik ediyorsun insanları. Şimdi bu için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 ortak yaşam Türkiye'de sorunların Türkiye'de çözülebileceği, Türkiye ile birlikte ve Türklerle bir arada çözülebileceğine dair inancın zayıflamasıdır. Evet. Çünkü bu bunun bu, bu, bu da e, her kırılmada biraz daha e, derinleştiğini söylemek abartı olmaz gerçekten. E, mesela e, meetingte e, polisin ile ilgili pek çok Fotoğraf gördük, pek çok görüntü yansıdı. Ben beklerdim ki İçişleri Makamı e, kendine göre şeyi e, uygun, veya böyle tergihsizci değil, yani, e, çıkar, kendisine göre doğru bulmadığı yanlarını söyler, VDP'yi e, de eleştirebilir. Ama e, gördüğümüz o fotoğraflardaki vahşete kayıtsız kalmayacağını da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 Buna buna benzer çok acımasız açık işkence anlamına gelen yani sokak ortasında ağır işkence diyene de diyebileceğimiz bir sürü şiddet eylemi oldu polis şimdi bunları görmezden gelip hatta neredeyse meşrulaştıran bir dil kullanırsa içileri Bakanı,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 bu noktaya gelindi. Bunu hep kişilerin başında şu anda bana göre Mehmet Ağar yer alıyor. O geliyor. Ben Mehmet Ağar 1990'dan, daha eskilerden itibaren ama yani bürokraside var şu bu. Asayiş bürokrasisinde ama 90'lardan itibaren çok kilit görevlerde bulundu. Ve 90'lar tekrar altına tanımdı. Aferin dinleyicilerimiz biliyor Küt sorununda bütün hukuk rejiminin askı yanında bir dönemdir. Yani ben yazıda sık yönetimden olağanüstü halden beterdir demiştim. Şunun için olağanüstü halde sık yönetimde normal şartlarda hukuk rejimidirler. Yani hukuksuzluk rejimi değildirler. Kendilerine göre hukukları vardır. uluslararası standartlara uygun işletildiğinde de sonuçlar bilinir şu bu. Ama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 E, ağır eğer o dönemi açıklarsa gerçekten samimi bir şekilde itiraf ederse iki şimdiki hükümet dahil e, bütün hükümetler güvenlik politikalarını terk etmediler bazı bu hükümet bazı dönemler terk etmediğinde müzakere politikasını öyle çıkarıyor gibi göründü ama dönüp dolaşıp bu devletin en iyi bildiği dile geldiler güvenlik da odaklı politik olmalı var. Yasak, mask, şimdiden, askeri operasyon, e, adli operasyon vesaire. Yani güçleri susturma, sindirme, bastırma e, ve ellerinden gelirse nebette yok etme e, diyebileceğimiz zincir içinde. Bir ve aşağılama tabii, evet. Hayır, e, aşağılama. Evet. Şimdi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 o muktedirler mahkemeye düşünce veya iktidardan düşünce yaşadıkları haldir. Bunu var ilk dönüşmasında yazmıştım. Pinoşe'de böyle olmuştu. O büyük, parlı hani gibi bu direktli adam, kendini öyle sunan adam gözaltına alındığında nasıl pısırıklaşmış ve zavallılaşmıştı onu biliyorum. Şimdi... Ee, Ağır'ın söyleyecek sözü yoktur deyip kestirip atmak bana doğru gelmiyor. Evet Demirtaş'ın ağır... Selahattin evet. Demirtaş'ın e, sözlerine evet. de katılmıyorsun. Yani Kürt sorunu Mehmet Ağır ve onun gibilerin tespitine muhtaç değildir. Bence muhtaçtır gerçekten. Evet. Yani şöyle ki muhtaçtır. Ee, ne yapılması gerektiği bir ağrı soracak değiliz. Yani sen Ağar fikri söyleyebilir ama Ağar'ın fikri burada kimin umurunda? Yani Ağar gibi bir sürü insanlardır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 Halk ve uzlaşma komisyonunun ruhu buydu. Eğer Türkiye bir çözüme ulaşmak istiyorsa bunları da o, e, hani o zaman daha ciddi olarak alacaklar. Ama Türkiye'de şu an hükümetin böyle bir çözüm niyeti var görünmüyor. Ağırdan da kendisini yapacak açıklamalar yapmasını beklemek de budur. bu şartlarda çok gerçekçi olmuyor. Hı -hı.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 Belki bitiriyoruz. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Allah'ım lazım, iyi olsun. Mithat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete At my window, lonely Yeah What's up. in some far and distant land, sad and lonely, now I wonder if I'd go to a living land. Woody Guthrie'yi anmaya devam ediyoruz. 100 yaşında bütün dünyada pek çok etkinliklerin yanı sıra böyle müzisyenler yeni şarkılar parçaları da devreye sokuyorlar. Bunlardan biriydi. Yenilerden biri. At My Window Sad and Lonely adını taşıyordu. Wilco ve Billy Bragg'in ortak bir Wilco grubu ve Billy Bragg'in ortak bir yapımı Jeff Tweedy grubundan aslında bunu bestesi Woody Guthrie'ye ait olmayan sadece sözleri ona ait olan penceremde yüzün içinde ve yalnız oturuyorum adını taşıyan bu şiiri aslında şiir ya da şarkıyı müziğe döken Jeff Tweedy ve Wilco olmuş. Sonra da Billy Bragg'le ortak bir Mermaid Avenue adlı projede seslendirmiş oluyorlar. Böylece biz de Woody Guthrie'yi yeni şarkılarla da anma fırsatı da bulmuş oluyoruz. Yüz yaşında. Çok yaşa. Evet. Devam edersek bir önemli haber daha var. Uluslararası alanda Pakistanlılar büyük bir gösteri düzenlemişler. Gene çünkü yeniden açtılar. NATO'nun ikmal yollarını Amerika Birleşik Devletleri 24 as Pakistanlı askerin öldürülmesine karşı kapatmıştı Pakistan hükümeti. Ve özür dilemeyi de reddettiği sürece kapalı tutmuştu o yolu. Amerika Birleşik Devletleri tekrar şey yaptı. Sonunda özür diledi ve hemen arkasından da başladı. NATO yolları, ikmal yolları açıldı. Ve katliam yolları da açıldı. Siviller öldürülmeye devam ediyor. ve peşaverde pazartesi günü çok önemli gösteriler olmuş ve barışa evet, NATO'ya hayır, NATO daha fazla NATO yok. Daha fazla Müslümanın ölmesine hayır şeklinde sloganlarla yürümüşler. Bu Türkiye'de pek fazla haber olmuyor. NATO'nun İSAF'ın bir parçası olduğu için midir nedir bilmiyorum yerleşik medyada ama bu mesela Suat Vadisi'nde oluyor esas olarak ve Ajans France Presse konuş, e, demeç veren mülakat veren Muhammed Emin diye bir dükkan sahibi e, bizim yöneticilerimiz kanlarını Amerikan dolarları karşılığında sattılar ama biz buna karşı çıkacağız diye devam etmiş konuşmaya. Ve e, salı günü de çok büyük bir gösteri olmuş. Binlerce kişinin katıldığı diyor Common Dreams'den görüyoruz bunu da. Cemaat-i İslami adlı kuruluş tarafından yürütülmüş bir şey ve yani biz Amerikan köleliğine son verilmesini, Amerikanın işlerimize müdahale etmesini ve NATO şeylerine de, ikmaline de bir son verilmesini istiyoruz demişler. Bütün bunların esas sebebi tabii drone denen işte o insansız hava araçlarıyla bu, evet. Afganistan üzerinde de görünmez bir savaş yani diyor. Afganistan üzerinde de oluyor bu drone atakları yani saldırıları ama e, Pakistan üzerindekiler Asıl Af e, Pakistan üzerindekiler evet, Bunları yani. yapan CIA ama CIA olarak geçiyor yani Veziristan bölgesi olarak nitelendirilen bölgede Afganistan'dan daha fazla sürülmeye başlanmış olan e, silahlı güçler e, bu bölgede bulunuyorlar özellikle çok fazla telaffuz edildiği gibi e, El-Kaide'nin yoğun bir aktivitesi olduğu söyleniyor ee, Amerika e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu bölgede ve CIA'nin masa başında oturan e, pilot mu diyelim onları artık mühendis mi hangisi ise e, onların kullandıkları araçlar tarafından bir takım genç ortalaması e, asker Deniyor ama asker pilot değil sonuçta. Ne, pilot değil, evet. yani uç ya da yer pilotu olarak da söylenebilecek bir şey, söylenebilecek nitelik sahip olabilir bu insanların mesleği. Joystick kullanıyorlar yani. Evet. Ekran üzerinden gördükleri e, sivil ya da silahlı e, terörist olarak nitelendirdikleri insanlar arasındaki farkı. Pek çoğu zamanda gözetmeyerek saldırılarını gerçekleştiriyorlar. İsteseler bile gözetemeyebilirler zaten o şartlar altında. Yani teknoloji muazzam tabii. Müthiş gelişmiş. şakşak şak te tebrik ama yani orada insanın terörist olup olmadığı alnında yazmıyor genellikle. Evet. Yani bunu şeyde hatırlarsınız. Irak'ta Wikileaks'in yayınladığı görüntüler vardı. Evet. Ee, sivillerden ve sivillerin yanında gazetecilerin de olduğu bir e, gruba nasıl ateş edildiği edildi ve bu ateş edildikten sonra bunların silahlı olmadıkları daha doğrusu terörist unsur haline gelmediklerinin anlaşılması bu sızan bilgilerle olmuştu gene bu sızıntılar yaşanıyor ama artık bu e, sızıntı niteliğinden daha fazla bu tip internet sitelerine yüklenen görüntülerin yani bu bilgisayar ekranından nokta şeklinde görünen insanların öldürülmesi görüntüleri bakınız yaptık bu şekilde oluyor diye bir göğüs kabarıklığıyla beraber gelmekte ama aynı zamanda e, karada da çatışmalar olmakta. Bu da Afganistan'dan gelen bir haber. Afganistan'da 20 Ocak'ta 5 Fransız askerini öldüren Afgan askeri idama mahkum edildiği haberi geldi. Hmm. Habertürk gazetesi üzerinden. E, Saborda 20 Ocak'ta Kapisa vilayetinde talim yaptıkları sırada silahsız Fransız askerlerinin üzerine ateş açan e, Afgan askerine e, Afgan askerinin saldırısı sonucunda 5 asker ölmüş. 14'ü yaralanmıştı. Bu askeri de İdam cezası verilmiş Saldırıdan sonra Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de Fransız ordusunun Afganistan'daki muharebe ve eğitim amaçlı Tüm askeri operasyonunun Askıya alınması emri ver, emrini vermiş Ve son, daha sonra da Askerlerin çekilme işlemi 2013'te Öngörülenden bir yıl önce tamamlanacağını Açıklamıştı ee, Fransa Orland da bu Tarih üzerinde tekrardan hemfikir olarak Fransa'nın geri çekilişini Daha erken bir vakitte olacağını söylüyor yani bu tip durumlarda görülmekte Pakistan dışında olan Afganistan e, içerisinde de e, bakalım neler olacak diye de, önümüzdeki günlerde de bu bölgeden muhtemelen haberler e, vermek zorunda kalacağız. Evet Çünkü... e, hiç şüphe yok ona. Bu arada e, dünden beri işte konuşup e, aklımda olan sağda solda da görmüş olduğum paylaştığım bir haberi radyoya da bir türlü getiremedik ama şimdi söyleyebiliriz bu olimpiyatlar çok yaklaştı Londra olimpiyatları ve hakikaten insanı hayranlıktan düşüp bayılacağı kadar zevk verecek bir haber var 300 marka polisi Londra sokaklarına intikal etmiş durumda daha doğrusu intikal etmek üzere diye bir haber vardı bunlar Belli başlı olimpiyat sponsorleri aralarında McDonald's var, Coke var, BP var. Yani Meksika körfezindeki ticareti ve turizmi dahil olmak üzere canlı hayatını tahrip eden o korkunç kazanın sorumlusu BP Petro şirketi, General Electric var, Adidas var, Dow Chemical var bir başka olay, Bhopal'de on binlerce insanın sakat kalmasına, ölmesine yol açan kazanın, kaza yapan şirketi satın alan Dow Chemical. Aynı zamanda Olimpiyatların da sponsoruydu bu. İşte bunların hepsi Hep Olimpiyat sponsor, evet. sponsoru, Procter Gamble ve başkaları da. O. Independent'tan çok çekici bir haber vardı. Ee, ve bu şey polisi marka polisi yollara düşmüş. Düşmek üzereymiş şeyden. Çünkü daha önce olimpiyatlarda e, özel bir güvenlik şirketi işte bütün damlara e, roketler filan konarak G G4S diye bir şirket G4S fakat tam bir skandal, skandalleri skandal ekleyen rezaletlere bir haber olmuştu. Çünkü güvenlik şirketi taahhüdünü yerine getirememiş ve bir sürü insan veremeyeceğim ben bunları demiş. Üstelik de kendi verdiği korumaların da okumasıları yazmaları bile yokmuş bir kısmının adını bile doğru düz yazmaktan aciz bir takım insanlar. Falan. Milis, milis güçler mi diyebiliriz bunları? Ee, evet, özel güvenlik işte özelleştirilmiş fakat ona adam bulunamıyor ve yerine getirmediği halde de şirkete bir tazminat filan talebi yapılıp yapılmayacağını da bilmiyorum ama üç, izindeki 3500 İngiliz askerini de hemen gelin ve güvenliği sağlayın diye geri çağırdıkları bir sırada bu özel marka polislerinde ise hiç eksik yok hepsi özel Üniformaları da var. Mor giyiyorlar. Ve e, şu dükkanlara olimpiyat Olimpiyat oyunlarının yapılacağı sitelerde girip denetim yapacaklar. Ve bazı kelimeleri kullanan dükkanlar varsa barlar publar ceza kesme etkisine sahip. 30 bin dolar 31 bin dolara gelecek sterlin ceza bu g 4 senin içinde bulunan bir Hayır, mi? Hayır. Bu bambaşka bir birim. Bu marka polisi. George Orwell'i görüyor musun? Oradan başını büyük bir şeyle sallıyor. Onaylayarak sallarken gülümseyerek görüyoruz Orwell'i. Ya yani altın kullanılamayacakmış altın kelimesi. Altın. Evet. Gümüş de öyle. Bronz da. Olimpiyatlarda ne verecekler bunun yerine? Hayır. Bunların kelimesi bahseden sadece yetkililer olabiliyor. Sponsor kelimesi, yaz kelimesi, Londra kelimesi de yasaklar arasında. Sadece 42 şirket bunları kullanabiliyor. Olimpiyatlarla bağlandırabiliyor. Bağlandı, Barlara ve publara da uyarı gelmiş. Duvarlara böyle afiş filan asarsanız hatta işte olimpiyat oyunlarını gösteriyoruz. Gelin burada seyredin. 1500 metre finalini filan gibi şeyler koyarsan o zaman da olimpiyat anlaşması olmayan bira e, reklamı filan da yaparsanız gene gidersiniz. 30 bin dolarınız gider demişler. Bütün bu yiyecek tedarikçilerine restorancılara filan e, olayla ilgili bir bağlantı kurulacak bir şey yaparsanız Gene gidersiniz ceza diyorlar. Ve 800 dükkana da olimpiyat sitesinde yapılacağı yerlerde, mekanlarda patates kızartması da satılması yasaklanmış. Anlamadım. S sadece McDonald's'un sağladığı haklara e engel olmasın diye yani McDonald's satarsan oluyor. Bu fish and chips'in olduğu ülkeden evet, bahsediyoruz evet, değil mi? İngiltere'den. Evet. Ona yapılamıyor. Eee ve en güzel şeyi de Sona sakladım tabi Herhangi bir simgeyi filan Kullanamıyorsun. Bunları eleştiren Bir yazı e, kalemi almış The Spectator dergisi Kapağına da bunu koymuş Olimpiyatlarda sansür diye Nick Cohen, Andrew Gilligan ve Charles Moore'un e, Oyunların Karanlık Yüzü Başlıklı bir incelemesi var Fakat Şimdi işte Orwell'in tamamen gülümsetecek durduğu yerde ve aferin size dedirtecek bir olay bunu da yasaklamayı düşünüyorlarmış. Bu sansürü eleştiren şey de çünkü bir illüstrasyon kullanılmış. Eli kolu bağlanmış o olimpiyat halkalarıyla beş kıtayı temsil eden renkli olimpiyatların sembolünü de kullanarak şey yapmış işte Eli kolu bağlanmış, ağzı tıkanmış bir kadın, sporcu koymuşlar başına bu şirket egemenliğine karşı. Galiba o dergiyi de şimdi yasaklayacaklarmış şirketin haklarını korudu diye. Bütün olay 2006'da çıkarılmış daha bir kanun. Londra Olimpiyat Kanunu. Ve amaç 2 milyardan fazla bir sponsorlu olimpiyatlarla fonlamasını kurtarmak için. Daha kaç Altı sene önceden öngörülmüş görüyorsun. Orwell'in memleketinde Orwell'i çıkaran bir ülkeden ancak bunları beklerdik. Bence yasaklansın her şey. Hazırlıklarını yapmışlar onlar da. Yani sadece sporcular hazırlıklarını yapmıyor. Bu büyük şirketlerde hazırlıklarını kaç sene önceden yapmışlar. Evet şimdi. ben bunları şimdi konuşurken arkadaşlarımızı patates kızartması yerken görürsem koridorda filan. Bir bakın duruma müdahale etmek zorunda kalırım. Şunu merak ettim sadece ilginç bir detay olarak. Yani kendi yapım yapım olan patatesler de mi yok? Yani sadece yok, McDonald's şirketinin karşısındaki başka şirketlerin patateslerini satmak mı yasak? Yoksa patates şey alıyorsun, doğuruyorsun, ondan sonra soyuyorsun. Yani so doğramadan önce soyuyorsun Ondan sonra şey yapıyorsun. bu da mı yasak? Sana ben sonra koridorda anlatırım. Böyle Kolay değil sponsorluk alma. Tabi yasak. Patatesi yasaklamışlar yani. Evet patatesi de yasaklamışlar. Patates Her şey yasak. yasak. Yasak kelimesini de yasaklayacağım yakında ona göre. Pekala. Şimdi birkaç kalan kısa süre içinde Türkiye'de medyada da bugün çok yer alan bir olay var. Ondan bahsedebiliriz. İstanbul Fulya'da 42 katlı Polat Tower binasında nedense kulede denmiyor onlara. Hep İngilizce Tower deniyor bu binalara. Dün yangın çıkmış. Yangın içeriye geçmemiş ve can kaybı yaşanmamış. <gülüyor> evet muazzam bir yangından bahsediliyor ama. Evet 11 Eylül'ü hatırlatan görüntüler olduğu da söyleniyor. Hakikaten de öyle uğursuz bir tarafı var. Fakat tabi bunun veriliş tarzı da üzerinde de biraz durmamız lazım. Büyük bir zafer olarak nitelendirilmiş. Evet, yangının neden çıktığına ya da nasıl çıktığına dair vurgu çok basit bir şekilde verilmiş. Yani klima daki elektrik kaçağı gibi şeyler okunmakta. Fakat yangın çıktıktan sonra çıkan bu muazzam yangının söndürülmesi, söndürülmesi, pardon aşamasına bir vurgu var. Bu dış cephenin yalıtımı ve bu dış cephenin yangını içeri geçirmeyen olan geçirmez yapısına bir vurgu yapılmakta. Ve akıllı sistemin övgüsünden, metiyesinden, mersiyesinden geçilmiyor. Yani çeşitli gazetelerde bundan kendini kurtaramayan daha liberal gazeteler de var. Mesela taraf gibi. Akıllı sistem kurtardı diyor. Yani teknolojiye Hayran'nın secde noktasına, secdeye varma noktasına geldiği bir şey var. Yani alevler 152 metrelik Polat Tavrı boydan boya sardığında yangın alma algılama sistemi XLS 1000 tüm önlemleri almış ve binayı boşaltmıştı. Bu Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği ve Türkiye'nin ilk gök denen yangınında bir kişinin bile burnu kanamadı diyor o korkunç dumanlar. Kim bilir o civardaki bu dumanlardan, bu yangından dış şeyde çıkan e, olayın e, o, o civarda çalışan, yaşayan insanların neleri soluduğunu ve Uzun vadede nasıl etkileri olacağını hiç konuşmuyoruz bile. Ama İstanbul'un göbeğinde facianın eşiğinden dönüldü demiş ve tek başına 1500 kişiyi kurtardı. Kim kurtardı? Akıllı sistem. İşte akıllı teknoloji böyle olur. Hürriyet gazetesinin manşeti kendini söndürdü şeklinde. Polat Tower'daki akıllı söndürme sistemi devreye girdi. Çıkan büyük yangında alevlerin içeriye girmesini engelledi. Günün kahramanı kim yani? Excel bin dış yalıtım sistemleri Evet Evet ya belki de Akıllı sistem biraz eleştirel yaklaşan bir haber e, bulabilmek mümkün Radikal gazetesinde bu haber göktelen yangına karşı tüm silahlarını kuşanmış göktelenler yangına karşı tüm silahlarını kuşanmış durumda olduğu belirtiliyor daha önceki haberlerde olduğu gibi dış cephede ise görev itfaiyenin ama 50 metre üzerine çıkabilecek olan bir merdiven yokmuş itfaiye e, servisinde 35 adet e gökdelen olduğu belirtiliyor ee, İstanbul'da 140 ile 270 metre arasında yüksekliğe sahip 35 gökdelen bulunmaktaymış 25'in üzerinde gökdelen de inşaat halinde olduğu söyleniyor birçoğu Türkiye ekonomisinin kalbi olacak şirketlere ev sahibi yapan gökdelenlerin içinde yangın güvenlik önlemleri uzmanlardan geçer not oluyor. sulu kolonlar yanmayan kaplamalar ve boyalar Basınçla korunan alan ya bunların beton hepsi, hepsi harika da yani bütün gazeteler hakikaten yani gazetelerin büyük çoğunluğu akım diyebilirim hepsi yani hazırız biz diyor sanki yani mükemmel akıl alevi yendi diyor mesela yani bir akıllı sistemin ne kadar mükemmel olduğunu işte şeyle filan da konuşanlar var binanın sahibi olan iş adamıyla Polat'la iyi ki bu kadar milyon yatırım yapmışız filan diyor ama bina yanmış. Çevredeki insanların ve bitkilerin ve canlıların neyse hayvanların üzerine ölümcül kimyasal maddeler saçılmış havaya filan. Ve peki niye yandı o zaman? Bu akıllı sistem varsa 42 katlı şey Hayır ama klima arızasından çıkan yangın Epeki klima arızasında akıl yok mu? Akıllı sistem klimaya takılmamış mı? E, gökdelen'de akıllı bina teknolojisi olmasa büyük bir facia yaşanacaktı diyor. Facia büyük mü değil mi bilemiyorum. Tartışılmıyor. İnsan ölen olmadığı için işte insanlar tahliye edildiği için ama böylesine bir tuhaf teknoloji Hayranlığı yani... yani teker teker sıralanmış buradaki e, haberler haberi, Radikal Gazetesi'nin haberinde yani hangi şeyde e, gökdelende ne var neler var bunlar sıralanmış ama dediğiniz gibi özellikle bu e, kazadan bu yangından bahsedecek olursak yakınlarda hastane bulunmakta ve e, benzinciler. E, benzinciler bulunmakta. Yani. Peki ama yani mesela şey diyorlarmış Dünyanın en akıllı binası sloganıyla lanse edilmiş Ve güvenlik sistemi donanım önledi diyor Sistem anında devreye girdi Bina kendini soğuttu Otomatik kapanan vanalar gaz patlamasını engelledi Ters basınçta dumanı içeri sokmadı Çok güzel Bunları hayranlıkla izliyoruz Bütün gazetelerde de bütün bu detaylar var Yaşasın teknoloji ve para. Peki ama Adnan Polat da zaten sistem kendini korudu. İlk yatırım yapmışız filan demiş. Doğru yapmışız. Göktelenleri yaparken bu hassas teknolojiyi kullanmakla diğer gökdelenleri tabii aynı akıllı teknoloji var mı yok mu sorusu da sorulacak. Ama asıl sorulması gereken şey o basit aptal klima niye engellenemedi akıllı sistemle bunca korkunç bir şey atlatıldı. Bir de başka övgüler de var. Gene teknoloji mesela Türk'te 52 metrelik Koca Yusuf Ahtapot adı verilen uzun yangın merdiveniyle bir helikopter kullanılmış. Koca Yusuf'dan müdahale edilmiş. Sen tanıyor musun Koca Yusuf? Koca Yusuf. Asker olan Koca Yusuf'tan bahsediyoruz. Ne askeri Merdiven olan. Pehlivan. Pehlivan pardon. Evet. Ben bu Karıştı benimkiler. Pehlivan Tefrikalarını hiç. Ben sana anlatırım onları. Peki. Bu yeni dönemimizin ilk önemli görevi pehlivan Tefrikalarını sana anlatmamız olsun. Belki genç arkadaşları Volkan'ı filan da çağırız. O sporla ilgili. Ve ben sana Koca Yusuf'un sizlere ne kadar önemli bir Türk pehlivanı olduğunu, neler yaptığını anlat. Ben ortaokulda. Türkçe dersinde bu konuda ödev yapmıştım. Türk pehlivanları diye. O zaman belli bir birikiminiz olduğu gözlemlenebiliyordu zaten de bakıldık. Hayranlıkla e şeyle pardon, memnuniyetle paylaşacağım bu hayranlık verici hikayeleri. Evet, yani akıllı binada akılsız bazı işlerin düzeltilmesi olmuş ama Türkiye'de medya komple bir şekilde akıllı sistemlere övgü düzüyor. Allah hepimize akıl fikir versin şeklinde bir cümleyle tamamlayabiliriz herhalde. Onun dışında da bence meseleyi burada e, kapatabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir dışarıda bıraktığımız önemli bir şey var mı? dışarıda bıraktığımız önemli bir şey yok bu Avrupa İnsan Hakları mahkemesinden gelen e, vicdanı ret haberini vermiştik kararını vermiştik evet Türkiye gene mahkum olmuş Buna, bunun parasını kim veriyor Koca Yusuf mu ee, Mehmet Tarhan'ın parasını Yani gene biz veriyoruz bana da öyle geliyor. Şeyin üzerinde e, biraz daha durma fırsatımız e, zamanımız olsaydı biraz daha durma fırsatı bulabilirdik. Belki bu e, o One festivaliyle ilgili olup bitenler üzerinde ama yarın bunun devamını da getirme e, vaadi vermeyelim. Sonra tutamayınca ayıp oluyor ama yani bunu da düşünebileceğimizi ihsas edelim, ima edelim. Ve bu şekilde de şimdi kapatabiliriz. Ve bitirirken de bu hafta hep yaptığımız gibi Woody Guthrie'ye ayırdığımız parçalardan bir diğeriyle bitirelim. O da Amerika'nın Batı yakasının en önemli müzik gruplarından biri efsanevi. Bir Grateful Dead'den de bir yorumunu Godigatry şarkısı yorumunu dinleyelim Going Down the Road Feeling Bad adlı parçası canlı yayın kaydında konser kaydından. hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın.